E'ûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellâhi nahmedu venesta ve na nestaînuhu ve nestağfiruh ve ne'ûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amalina Men يهdehillâhu felâ mudille ve men yudlil felâ Ve eşhedü en la ilâhe illallâh vahdehu la şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd. Fe inne eştagâl hadîsü kitâbüllâh ve hayral hedîyi hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. وَشَرَّ الْاُمُرِ مُتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُتَثَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ ve ظَلَالَةٍ فِي الْنَارِ Tescir dersimizde İbrahim Suresinin 18. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Rablerini inkar edenlerin durumu şudur. Onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. İyi deniye sapıtma işte budur. Evet, Allah Azze ve Celle küfür ehlinin amellerini böyle bir misalle anlatıyor. Yani kül normalde işte bir şeylerin yakılmasıyla, yani bir ateşten geçmeyle elde edilir. Kül halindeyken bile bir şey ifade eder. Hani komşu komşunun külüne muhtaçtır diye atasözü var. Fakat Allah Azze ve Celle diyor ki burada fırtınalı bir günde rüzgar o külleri de savurur. O da hiçbir şey yaramaz. Onların amelleri buna benzer. Yani amel ederler ama kafirler bu amellerinden hiçbir karşılık göremezler. Yani bir kül gibi bile e, kendilerine faydası dokunacak bir şeyleri kalmaz. <gülüyor> Abdullah bin Amr bin El As radiyallahu diyor ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Her kim kendisine hiçbir şey ortak koşmamış halde Allah ile karşılaşırsa cennete girer ve bununla beraber günahı ona zarar vermez. Nitekim şayet ona ortak koşmuş halde Allah ile karşılaşırsa cehenneme girer ve bununla beraber iyiliği kendisine fayda vermez. Bunu Ahmet bin Hanbel, sahip-i isnafla rivayet etmiştir. Evet, kişi demek ki ne kadar günah işlemiş olursa olsun, şayet Allah'a ortak koşmamışsa, yani bu işlediği günahlarda Allah'a ortak koşma söz konusu değilse, cennete girer, ee, bu günahlar ona zarar vermez. Yani cennete girmesine mani olmaz. Bazı hadislerde e, günahkar olarak ölüp de Allah Azze ve Celle'nin azap ettiği, cennemde azap ettiği bazı muvahitler, yani tevhidli şirk koşmamış kimseler olacaktır. Bunlar bununla beraber e, cezalarını çektikten sonra affedilecekler veya şefaatle tekrar cennete sokulacaklardır. Cennete girmelerine yani bu günahları mani olmayacaktır. Ebedi cennetlik olmayacaklar. Fakat şirk varsa bu cennemde ebedi kalmayı gerektirir. Aynı şekilde ortak koşmuş halde Allah ile karşılaşırsa cennete girer ve hiçbir iyilik kendisine fayda vermez. Yani burada hem ümide hem korkuya eşit şekilde bir ağırlık verme var bu hadis-i şerifte. Nebi Aleyhisselatü Vesselam iki tarafın dengesini bildiriyor burada. Ortak koşma pek çok insanın gözünde farklı bir yerde anlaşılıyor. Bu sebeple işte günahların sanki insana hiçbir zarar vermeyeceği yani mürciye anlayışına sebebiyet veriyor. Şirkin manası hakkındaki gaflet buna sebep oluyor. Dikkat edilirse burada Ortak koşmuş oldu. Allah ile karşılaşırsa, bununla beraber hiçbir iyilik kendisine fayda vermez. Yani bu iyilikleri bir sayacak olursak, kaba bir şekilde, yani bu adam namaz kılan bir adam olabilir. İşte zekat veren, yani farzıyla, nafilesiyle bu ibadetleri yapan, hac yapan, türlü ibadetleri yapan bir kimse olmasına rağmen, itikadi veyahut ameli bir şirk ile Allah Azze ve Celle'nin huzuruna bu şirkten tevbe etmeksizin giderse <gülüyor> bu iyilikleri kendisine hiçbir fayda vermeyecek. Neden? Çünkü o şirk e, amellerini iptal etmiştir. Salih amellerini iptal eder, imanı iptal eder çünkü şirk. İman ile beraber şirk ve küfür bir arada bulunmaz. Dünya hükmü bakımından konuşmuyoruz biz. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna müşrik olarak çıkan kimseden bahsediyoruz. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin huzuruna müşrik olan müşrik olarak çıkan kişi aynı zamanda ibadet ehli bir kimsedir. Yani direkt inkar eden kimse gibi değil. Yani kafir olup hiçbir de bulunmayan, hiçbir hayırlı amel olmayan ayrı bir şey. Yani mürciye kafasına göre, bu toplumdaki mürciye anlayışına göre Böyle bir kimse ancak sürekli işte Allah'ı inkar eden, peygamberi inkar eden, Allah'a söveyen, kitaba söveyen, dinle, imanla hiçbir alakası olmayan böyle adamlardır ebedi cehennemlikler. E sadece bu sınıf gibi anlaşılıyor. Fakat bu hadislere bakılırsa e, ibadet ehli de olabilir ebedi cehennemde kalacak kişi. Bu sebeple Nebi Aleyhisselatü Vesselam, ümmetini fırkalardan sakındırmıştır. Kendisinden sonra çıkacak bazı itikadi ve ameli fırkalardan sakındırmıştır ve bunlar cehennemdedir diye bildiriyor. Biri hariç. O da benim ve ashabımın yolunda olanlar diye istisna ediyor. Diğerlerinin cehennemde oluşları e, mutlak bir ifadeyle değil de genel bir ifadeyle belirtiliyor. Yani diğer fırkalar, yani peygamber ve vesselamın yolunda olmayan, sahabenin yolunda olmayan diğer fırkalar cehennemdedir, ateştedir. Ama ebedi olarak ateşte ama e, cezasını yanıp da girecek olanlardandır. Bu onların tevhid ehli olup olmamalarına bağlı bir şey. Çünkü bazı bidatler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna muhalif olan bazı bidatler ameli bidatlerdir. Bazıları itikadi bidatlerdir. İtkadi bidatler bid şirk olan Allah Azze ve Celle'nin isim veya sıfatlarında şirk olan e, bidatler inanç olarak şirk veya küfür ifade eden itikadlardır. Buna rağmen bu kimseler kendilerini İslam'a nispet ederler. Bu hadis ahiretteki hükmü ifade etmekte. Tekrar altını çizelim. Dünya hükmü bakımından işte münafıklar vardır. <gülüyor> Müslümanlarla beraber namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler. Hatta gece ibadeti bile yapan münafıklar vardır. Münafıklar ee, Huzeyfe Radiyallahu'nun hadisinde geldiği gibi işte Tihame Dağı gibi amellerle gelirler. Bunlar sizlerle beraber hatta geceden de nasiblerini alırlar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani gece namazda kılarlar. Fakat Allah'ın bazı münkerleriyle baş başa kaldıklarında yani bir takım günahlarla imtihan edildiklerinde ona hemen dalarlar. Huzeyfe Radiyallahu'nun bu hadise rivayet ettikten sonra diyor ki bu münafığın halidir. Yani ee, bu esasında bazı günahlarla imtihan edilmemiş kimse. Bazı günahları işleme fırsatıyla karşılaşmamış. Ee, bu sebeple o günahları işlememiş gözüken kimse. Ama onlarla baş başa kaldığında, bu günahları işleyecek fırsatı bulduğunda hemen ona atlar. Ee, böylelerini diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dağlar gibi amelleri toz gibi savrulacak diyor. Demek ki e, bu şirk tehlikesi İman edenlerin en çok sakınacakları bir şey, yani küfrehli belli zaten, yani onlar İslam dairesinden içeri girmemiş. Onların e, dünyada da yeri belli, ahirette de yeri belli. Fakat bu hadiste asıl uyarılması gereken, kendisine ikaz evet. ve ibret çıkarması gereken kimseler iman edenlerdir. Selam. Ne için? İmanlarını ve amellerini şirke düşürecek unsurlardan korumaları için. Tevhidi muhafaza ettiği takdirde kişi demek ki tevhidi muhafaza ettiği halde zina edebilir. Yani mümin zina eder mi? Eder ama etti sırada iman ondan sıyrılır. İslam'dan çıkmaz. Fakat tevbe ettiğinde o tekrar kendisine döner diyor hadiste. Yani o gömlek gibi sıyrılır kendisine ama tevbe ettiğinde tekrar kendisine döner. Tevhid ehli işte günaha düşse bile Rabbi ile sürekli bağlantılıdır. Yani döner, günahından istiğfar eder, tevbe eder. Onun yerine salih ameller, örtecek salih ameller işler. İşte 99 kişiyi öldüren adamın kıssasında olduğu gibi bu adam tevhidi kaybetmemiş ki halen bir tevbe arayışında her an Rabbine dönme isteği içerisinde ve tevbe etmek için hep imkan arıyor. Birisine soruyor, rahip birisine. Olmaz diyor, böyle bu kadar adam öldürmüşsün, senin tevben falan olmaz diyor. Onu da öldürüyor. Buna rağmen halen Rabbi ile bağlantılı Rabbinden ümit var Tevhidini bozmamış yani Ümitsizliğe düşmemiş Bakın burada ümitsizliğe düşmek işlediği Günah sebebiyle ümidi kesmek şirktir Yani Allah'ın rahmetinden ümit kesmek şirktir Aynı şekilde Allah'ın intikamından Azabından emin olmak da şirktir Yani ben ne işlersem Allah affeder Deyip günahlara cesaretli olmak da şirktir Bunun mukabil olarak İşlediği günahtan dolayı Allah benim gibi bir günahkarı affetmez de şiriptir. Yani korku ve ümit dediğimiz şey iman ile, tevhid ile bu açıdan bağlantılı. Çünkü hem kendi adına hem de başkas adına hükmederken geçerli bu. Mesela iki kardeş veya iki insan vardı. Birisi ibadet ehliydi, birisi fısk ehliydi. İbadet ehli olan, fısk ehli olana Allah'tan korku deyip dururdu. O da e, sen bana karışma derdi, e, benimle uğraşma, sen kendi işine bak derdi. Bir gün bu ibadet ehli olan ona dedi ki, Allah seni asla affetmeyecek. Böyle deyince Allah Azze ve Celle ikisini e, huzuruna çıkardığında e, onu affettim seni ise bağışlamıyorum diyecek ibadet ehli olana böyle diyecek Neden? çünkü Allah azze ve celle adına o kişiye hükmetti ve Allah'ın asla bağışlamayacağını söyledi bakın bu ibadet ehli olan cehenneme gitti fısk ehli olan ise bağışlandı yani bu sebeple kesinlikle tevhid inancımız şirkten korunması demek Allah azze ve celle'nin alanına kulların müdahale etmemesi yani kullara biz ancak kul olduğumuz halde bakabiliriz İsa Aleyhisselam'ın sözü olarak da gelmiştir bu. İşte siz Allah'ın kullarına kul olarak bakın. Rableriymişsiniz gibi. Bakmayın biz insanların Rableri değiliz sonuçta. Yani onlar nasıl kulsa biz de kuluz. Günahkarıyla, salihiyle. Fakat kaçınmamız gereken alan şirk. Yani amelleri iptal eden en önemli unsur, demek ki burada kalplerin itikatlarıyla alakalı. Yani bir kimseyi ebedi cehennemliklerden kılan şey, veya cennetliklerden kılan şey kalpteki itikadın bozulmaması. Bu kalpteki itikadın korunması da mutlaka zahiri amellerle bağlantılı. Yani bir kimse günahları işleye işleye o kalpteki itikat bozulur. Diğer bir hadiste belirtildiği gibi. işte nifakın kalbi tamamen kaplaması, işte bir takım ameller, günahlar, siyah nokta gibi. Kalpte oluşur, bu noktalar artar, kalbi tamamen kapkara hale getirebilir. Bu işlenen ameller sebebiyle, amellerle imanın, kalbin e, itikadının alakası bu sebeple birbirinden uzak, ayrı değildir. Bazen zahirde ortaya çıkan pek çok amel e, mutlaka kalbin fasit bir itikadından kaynaklanıyor olabilir. Mesela e, vücutta bir et parçası vardır. O düzgün olursa ağzaların amelleri de düzgün olur. Ama o bozuk olursa ağzaların amelleri de bozuk olur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu sebeple bir kimsenin bir takım e, zahiri ağzaların amelleri kötülükleri kötülükler işlemesine rağmen benim kalbim temiz demesi en büyük yalanlardan birisidir. Ağzalarımızdan e, zuhur eden bir bozukluk varsa mutlaka itikat şubelerinde bir bozukluğa delalet eder. Bir kusurdan, itikadi şubelerdeki bir kusurdan kaynaklanmıştır. İşte Müslüman kişi bu kusurların telafisi için mutlaka zahirini koruması gerekir. Bu sebeple İslam'ın tebliğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şunu dememiştir. Mesela münafıkça İslam'a giren kimselere önce kalplerinizi düzeltin, sonra amel edersiniz değil de önce azalarınızdan amelini düzeltin. Kalplerinize iman sonra yerleşir. Tebliği böyle gelmiştir bakın İslam'ın tebliği. Önce azalarını düzeltin, zahirinizi düzeltin. Şimdikiler ise işte ben hazır hissetmiyorum. Mesela namazı tekrar ediyorsun, namaz kılmalısın, Dinin emri budur. Ben kendimi hazır hissetmiyorum. Veya işte sarık sar, sakal bırak. İşte ben daha o kadar şey yapamadım, kendim o mertebeye gelemedim. Bunlar tamamen yanlış. Ee, dinin tebliğine tamamen ters olan şeylerdir. Hayır, önce zahirini uyduracaksın. Zahirini uyacak ki dıştan içe doğru bir ıslah. İslam'ın e, emri bu şekilde gelmiştir. Bu sebeple Bedeviler iman ettik dediler. Öyle demeyin. Fakat İslam olduk deyin. İman henüz kalplerinize yerleşmedi diyor Allah Azze ve Celle Hucurat suresindeki ayette. Bu neyi gösteriyor? Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın tebliğini yaptığında pek çok insan İslam kuvvetlendikten sonra Medine döneminde pek çok insan kalplerine girmemiş bir iman ile İslam'a girdiklerini söylediler. İman ettiklerini söylediler. Zahiren Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğini yerine getirmekle namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle bunların her biri kalbe ıslah eden şeylerdir. Mesela oruç Orucun insana kazandırdıkları malumdur. Zekat, işte malın ıslahı, açgözlülük bu gibi şeylerin önüne geçmesi, bunun yanı sıra nafirliğe sadakalar, el açık olmak, cimriliğin önüne geçmek e, bunlar önemli şeyler. İslam bunları asgariyle farz kılarak, e, yine cihat, yani bunların hepsi insanın kalbini ıslah eden şeylerdir. İnsan İslam'ın zahirdeki emirlerine uymakla ancak kalplerini ıslah eder. Bunlar olmadan kalbin ıslah olması mümkün değildir. Nefislerin tezkiye olması mümkün değildir. Bu sebeple İslam nefislerin tezkiyesi için, temizlenmesi ıslahı için en güzel şeriatları, kanunları koymuştur. İslam'ın bütün emirleri nefisleri ıslah edicidir. Yeter ki insan inanarak, itikad ederek, Rabbinden karşını bekleyerek bu amelleri yapsın. Yani baktığınız zaman bunların hepsi ıslah edici. İslam'ın beş şartı. Olarak baksanız, mesela kelime-i şehadet, bunu ihlas ile söylemek, namaz kılmak, zahiren günde beş vakit, asgarisi, beş vakit seni bir disipline sokuyor. Fakat burada Allah Azze ve Celle huşu istiyor. Yani namazı huşu ile kılmanı emrediyor. İnsan, yani iman etmemiş bir insan, fakat zahiren Müslüman görünen bir insan, bu huşudan mahrum bir şekilde Namaz kılar ama kılar. Zamanla bu ne olur? E, Allah Azze ve Celle bu sayede muhakkak e, Allah'ın zikri en büyüktür ayetin namaz hakkında razı olmuştur. Kötülüklerden alıkoyar. Fahşadan ve münkerden alıkoyar. Namazın özelliklerinden birisi budur. E, oruç tutmak hakeza böyle. E, malla ilgili olan zekat ve işte hac, bütün bu ibadetleri ayrı ayrı olarak e, belki ele alınması gerekir. Bunun insana yaptığı etkiler, ne gibi değişimler yapıyor, insan nasıl ıslah ediyor, e, bunlar uzun açıklamalar gerektirir belki. Ama şunu bilmemiz lazım, nefisleri ıslah edicidir. Nefisler bu sayede ıslah olur. Yani şeriatın zahiren emirlerine uymakla. Bir kimse... Münkerlerden uzak durmak isteyen bir kimse zahiren ne yapar? Mesela sakal bırakmasıyla, Müslümanların kıyafetine bürünmekle e, zahiren günahlardan uzak durur önceleri. Yani işte sakallısın, işte şu günah üzerinde seni mesela sakallı bir vaziyette kahvede gidip oyun oynayabilir misin? Veya sakallı bir vaziyette maça gidip holiganlık yapabilir misin? Ne bileyim boş işlerde... E, Başta sen utanırsın, insanlardan utanırsın. Bu utanma seni Rabbinden utanmaya götürür. Zahiren ilk önce azalarını uzak tutarsın. Ee, eğer Allah sana merhamet ederse kalbini açar. Yani kalbin İslam'a açılır, imana açılır. Allah, e, Maide suresinin 125. ayetinde kalbini, göğsünü İslam'a açtığı kimseyi nasıl genişlik verdiğini tarif ediyor. Ee, İslam'ı açmadığı kimse ise sanki böyle yukarılara çıkarılmış da o hava basıncı sebebiyle darlık çekiyor, nefes almakta zorlanıyor. İslam'dan öyle bunalır. İşte zahiren İslam'a uymayan, İslam'ın şiarlarını yerine getirmeyen kimse e, kalbi İslam'ın esaslarına karşı böyledir. O boğulacak gibidir yani. Ne Kur'an okumaktan hoşlanır, ne namazdan hoşlanır, ne başka şeylerden hoşlanır. Bunları e, severek, isteyerek asla yapmaz ama zahiren bu uyumu gösteren kimseye Allah kalbini İslam'a açar İslam'ı açması sebebiyle namazında da huşu duyar, orucundan da zevk alır, haccından da zevk alır yaptığı iyilik kendisini sevindirmeye işlediği kötülük kendisini üzmeye başlar, hadiste bildirildiği gibi yaptığın iyilik seni sevindiriyorsa ve işlediğin kötülük seni üzüyorsa müminsin, yani imana ulaşmak e, böyle mümkün yani terbiye ve tebliğ sistemi dıştan içe doğru, ağzaların amellerinden, kalbin ıslahına doğru. Ayşe radıyallahu anha şöyle diyor. Dedim ki Ey Allah'ın Resulü, i̇bn cahiliyede akrabalık bağlarını gözetir, fakirleri yedirirdi. Bunun ona faydası olur mu? Buyurdu ki ona fayda vermez. Zira o bir gün olsun Rabbim din gününde yani kıyamet gününde benim günahımı bağışla demedi. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Ee, yani bu adam, İbnü Cudan Cudan, hayır hayırsever bir kimseymiş, cahiliyede yaşamış. E iyilikleri var, yani İslam'ın emrettiği iyilikler hep bunlar. Bunun ona faydası olur mu Allah Resulü? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fayda vermez. Çünkü diyor, o ahiret gününe inanmıyordu. Yani bu sözün manası budur. Rabbim günahlarımı din gününde, kıyamet gününde bağışla demedi. Bir gün olsun böyle demedi. Yani ahirete iman olmadığı halde sırf dünyada insanların övgüsü için, insanlar arasında işte insaniyet namına dedikleri şey için amel edenler vardır. Bu öyle birisiymiş demek ki. Ahiret inancından dolayı yapmıyor bunları. Bu sebeple bunun ona faydası olmaz. İşte itikat ile azaların bağlantısı bu açıdan önemli. Bu adamın itikadında şirk var, ahirete iman yok, küfür var. Fakat azalarında iman amelleri var bunlara hiçbir faydası olmuyor. Tam aksini düşünelim, bunun tam zıttını çevirelim. Ahiret gününe iman ediyor. Rabbine imanda şirki yok. Peygamberlere imanda, kitaplara imanda, kadere imanda, bu iman esaslarında, itikad esaslarında adamın batıl bir itikadı yok. Fakat amellerinde bozukluk var. Amellerinde günahlar var. Günahkar olmasına rağmen, işlediği günahlardan dolayı nefsini asla temize çekmiyor. Kendini hep kusurlu buluyor ve diyor ki Rabbim beni kıyamet günde bağışla. Bu adamla şu adam elbette ki biri olmaz. Bu açıdan itikat ile itikadın ifsad olmaması açısından amellerin önemi büyük. Bir insanın bu raddeye gelmesi yani şu i̇bn gibi bir duruma gelmesi Söz konusu olabilir günahlara dalan kimsenin. Yani öyle günahlara düşer aldırmadan. Önce mekruh gibi görülen, ufak görülen şeyleri işler. Sonra daha büyüklerini işlemeye başlar. Allah'tan işte ümit var olur sürekli. Allah'ın her günah bağışlayacağını düşünür. Bunda bir problem yok. Fakat hata şurada. Bir insan günahı terk etmiyor olmasına rağmen Allah'tan başlamayı umması. Mesela istiğfar edecek. Rabbim beni bağışla diyor ama yarın aynı günahı yapmayı tekrar düşünüyor. Onu silmemiş kafasına. Yani günahtan pişman olmamış. Bu dalga geçmektir. Bunun hiçbir kıymet harbiyesi yok. Yani adam hala hazırda bir günahın içerisinde Ya Rabbi ben senden bağışlanma diliyorum. Bu günahı işliyorum ama senden bağışlanmayı diliyorum. Yarın yine işleyeceğim. Böyle bir şey olmaz. Allah Azze ve Celle'nin kabul edeceği tevbe Nisa suresi 17. ayetinde belirtildiği gibi ee, terk edilen hemen tevbe edilen pişman olunan yani can boğazdayken hangi günahtan olursa olsun kişi tevbe etmişse yani pişman olmuş ameli terk etmiş o kötü ameli terk etmiş ve Rabbine yönelmiş hangi günah olursa olsun Allah azze ve celle bunu bağışlayacağını vaat ediyor fakat bu vaatler şu manada değil yani e kul günahı terk etmemiş. Bundan bir pişmanlığı yok. Böyle pişmanlık yok. Yarın yine yapacak. Ertesi gün, öbür gün, hatta seneler boyu, ömrünün sonuna kadar yine yapacak. Yani o günahtan ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Buna rağmen Ya Rab beni bağışla. Ya Rab ben yarın falanca gün işte zina edeceğim veya hırsızlık yapacağım beni bağışla. Bu böyle bir şey işte Allah Azze ve Celle hakkında batıl bir itikat, şirkiye götüren bir itikattır. Allah böyle bir şeyi bağışlamaz. Yani bunun, burasını bilmek lazım. Allah tevbe edenin tevbesini bağışlar. Yani tevbe, kelime manası ev, evbeden gelir. Aibun, aibun et taibun. Dönmek, yönelmek, Allah'a yönelmek. Yani batılı terk edip Allah'a yönelmek. Bu sebeple mesela 99 kişi öldüren adamın kıssasında da adam ne demişti alim olan kişi? Allah senin günahını bağışlar ama bunun bir şartı var. Sen öyle bir beledesin demek ki Sen bu kadar adamı öldürdün Sana karşı çıkan olmamış Sen hala bunu yapabiliyorsun Oradan sana hayır gelmez orayı terk et Falan yerde salih kimseler var Git onların arasına karış Bak Allah Azze ve Celle bu adamı Daha onların arasına karışmadan Kalbindeki bu niyet sebebiyle Günahtan iklası kesilmesi Terk etmesi kalben kesilmiş Bak azalarda o günahtan tam anlamıyla kesilmemiş salih amellere Bulaşmamış fakat o yola düşüyor, kalpten pişmanlığı duyuyor, azalan amelinden gücünün yettiği şeyde sonuna kadar yapıyor ölünceye kadar. O yolda ölüyor, Allah böylesini bağışlar. Günahı terk etmeyen kimsenin Allah'tan bağışlanma dilemesi itikattaki bir bozukluktandır. Böyle bir kimse ancak kendisini kandırır. Ümmü Seleme radiyallahu anh'a Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, Hişam bin Mughire akrabalık bağlarını gözetir, misafir ağırlar, Köle azat eder ve yemek yedirirdi. Şayet sana yetişseydi Müslüman olurdu. Bu yaptıklar kendisine fayda verir mi? Yani bu bu iyilikleri yapmış. İslam'da emretti bu amelleri yapmış, hayır işlemiş ama hatta sana yetişseydi o da Müslüman olurdu. Yani zahiren öyle bir intibas var. Yetişmemiş. Bu halde ölmüş. Nebi Allah'e sattıysam buyurdu ki hayır, zira o dünya için, hatırlanmak için ve ölmek için verirdi. Bir gün olsun Rabbim beni kıyamet günde bağışla demedi. Bunu Taberani ve Ebu Yala Hasemir isnatla rivayet etmiştir. Az önceki Müslim hadisi de e, bunun şahididir. Aynı şey. Yani burada e, biraz daha ayrıntı var. Yani dünya için amel ettiği, insanlardan beklediği bir övgü. Yani e, hiç kimse hiç kimseye bir karşılık beklemeden iyilik yapmaz. Aleykümselam. İman eden hariç. İman eden de karşılığını Allah'tan bekleyerek yapar. Ee, iman etmeyen bu kimseler ise insanlardan bekleyerek yapıyor. Yani karşılıksız olarak buyuran yalnızca Allah Azze ve Celle'dir. İnsan yaptığı her şeyde e, mutlaka karşılık bekler. İşte iman bu karşılığı Allah'tan beklemektir. Allah'tan ihtisap etmektir. Bu adam insanlardan beklediği için e, karşılığını dünyada beklediği için bazı hayırlar yapmış fakat bunun kendisine bir faydası olmamıştır. Adi bin Hatim radıyallahu Şöyle diyor. Dedim ki Ey Allah'ın Resulü, babam akrabalık bağlarını gözetir, şunu ve şunu yapardı. Babası Hatim et Tayi ee, Tay kabilesinin yani Hatim et Tayi Tay kabilesinin meşhur e, cömert bir insanı, yani Cahiliye döneminde yaşamış Adi bin babası Hatim et Tayi. Ee, Cömertliğiyle meşhur. Yani şiirlere bu mesele olmuş bir şahsiyet. Cömertliğinden, yemek yedirmesinden, iyiliklerinden dolayı. Ee, ve Adi bin Hatim de Müslüman olunca Allah Resulü'ne soruyor. Babam ne olacak? Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki muhakkak ki baban istediği şeye ulaştı. Yani o insanlar tarafından övülmek istiyordu. Bunun için cömertlik yaptı. Bunun için hayırlar işledi. Ve öyle övülüyor. Bak halen de, bu asırda bile övülüyor. E, gerek Arap aleminde olsun, gerek İslam aleminde olsun, cahiliye döneminin e, cömertlerinden birisi olmasına rağmen, o hayırlarıyla anılır. Yani dünyadaki hayırlarıyla anılır. Şöyle cömertti, denilmeye devam eder. Şiirleri darun mesele olmuştur, okunur, halen okunur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki, işte baban istediği şeye ulaştı, o dünyada anılmayı, dünyada ölmeyi istiyordu. Yani ahiretle bir alakası yoktu, Allah'a imanla ilgili değildi. İyilikle hatırlanmayı istiyordu ve dünyada bununla anılıyor. Ahirette bir alacağı yok. Bunu da Ahmed bin Hanber rivayet eder. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden rivayet ediyor. El-As bin Vail, yani e, Amr bin As, radıyallahu anh, babası. As bin Vail, cahiliyede yüz deve kesmeye adamıştı. Hişam bin El-As, onun adına elli deve kesti. Amr bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e sorunca şöyle buyurdu. Baban şayet tevhidi kabul etmiş olsaydı, senin tuttuğun oruç ve verdin sadakan ona faydası olurdu. Bunu Ahmet bin Ambel Hasan isnaptla rivayet ediyor. Yani Amr bin Asın babası As bin Wa'il ee, cahiliyede yüzde ve kesmeyi adamış. Yani bu Allah için adamıyor. Alaküm Fakat müşrik idi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şayet baban tevhidi kabul etmiş olsaydı senin tuttuğun oruç ve verdiğin sadakanın o babana faydası olurdu. Ama o tevhid ehli olmadığı için senin tuttuğun orucun veya namazın, ibadetlerin, hayırların sadakanın ona bir faydası yok. Demek ki bu gösteriyor ki Müslüman bir evlat hayır işlediği zaman, sadaka verdiği zaman, Oruç tuttuğu zaman bu babası, annesi eğer tevhid ehliyse onlara fayda verir. Ama tevhid ehli değilse o bağ kopmuştur. <gülüyor> Enes bin Malik radiyallahu anh de, Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet gününde mühürlenmiş sayfalar getirilir ve Allah tebarek ve teala'nın önüne dikilir. Allah tebarek ve teala bunu atın ve şunu kabul edin buyurur. Yani bir kısmını... E, reddediyor. Bunları atın. Şunları da kabul edin buyurur. Melekler, izzetin ve celalin için hayırdan başka bir şey görmedik derler. Allah Azze ve Celle muhakkak ki bu benim veçimden başkası için yapılmıştır. Ben bugün ancak benim veçim istenerek yapılan ameli kabul ederim buyurur. Bunu Darek Kutni sahip isnatlar rivayet eder. Yani e, bu adamın amelleri getirliyor. Bu sayfalarda adamın amelleri var. Bu amellerden bazısını Allah Azze ve Celle kabul ediyor ki burada tevhid ehli kesin bu bu adam. Tevhid ehli birisi bazı amellerinde gaflete düşmüş, rüya işlemiş. O rüya karışan amelleri Allah Azze ve Celle atın diyor, şunları da kabul edin diyor. Tevhid ehli olmasa bunlar da kabul edilmez çünkü. Demek ki tevhid ehli olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü buyurdu gibi sizleri gizli şirkten veya küçük şirkten sakınırım o riyadır diyor. Ee, Riya ile yapılan ameller yani kişi tevhid ehli dahi olsa amelinde Allah Azze ve Celle'nin veçhinden onun rızasından başka bir şey gözeterek yaptığı bir şeyler varsa bunlar kabul edilmeyecek. Sadece Allah'a has kılınmış olarak e, temiz bir şekilde ulaşan ameller kabul edilecek. Enes Bin Malik Radyoland'den burada şuna da bir işaret var. Bir kimse riyayı kasıtlı, bilinçli, gafletle değil bilinçli olarak işlerse bu büyük şirktir. Çünkü rüya ancak gaflet sebebiyle yani kişinin bilmeden, kastetmeden yaptığı şeylerdir. Mesela Allah için yapması gereken bir şeyi yapıyor ama onda insanlardan da bir beklentisi var. Ilim öğreniyor, Kur'an öğreniyor Allah için okuyor ama Allah için okuduğu bu ibadetin bazıında sesinin güzelliğinde şunda bunda insanların memnuniyetini de talep ediyor. İşte ben işte namaz kıldırırken e, bu kıraatimi insanlar da beğensin. Bu gibi düşünceleri e, vesvese gibi atıyor. Şeytan e, insanın ameline o bulaşıyor. Yani bu vesveseden sorum değildir ama bu vesveseler kalbinde yer ettiği zaman yani kalbinde yerleşmiş bir amel olduğu zaman bu o ameli ne yapıyor? Bozuyor. Bu sadece o ameli geçer, kılıyor. Ama gaflette de değil de kaslı olarak yapılırsa, mesela kıldığı namazda, tuttuğu oruçta insanları memnun etmek gibi bir gaye varsa, yani bunu bilinçli olarak yapıyor. Allah'ın neyi kabul ettiğini biliyor, insanların neyi kabul ettiğini biliyor. Mesela namaz kılarken e, bazılarını söylediği gibi insanların yanında elleri kaldırmayın diyor. Bazıların. Fitne çıkarmayın diyorlar ya. Bu şirkin ta kendisidir, büyük şirktir. Çünkü o amel, Allah için yapılması gereken bir amel ve Allah'ın kabul ettiği bir şekilde olması lazım. Peygamberin öğrettiği bir şekilde olması lazım. Bu yoldan saptırıcılar, şirk davetçileri ise, kendilerini tevhid eli gibi tanıtan şirk davetçileri ise diyorlar ki, insanların yanında onların memnun olacağı şekilde namaz kılın. Çünkü Allah'ın istediği şekilde kıldığında insanlar kabul etmeyecekler bu namazı senin namazından memnun olmayacaklar senin kılık kıyafetinden memnun olmayacaklar senin bazı hal ve hareketlerinden bazı davranışlarından memnun olmayacaklar sakalını bırakıyorsun kardeşim topla şunu insanlar da memnun olsun bırakıyorsan temiz bırak gibi yani peygamber aleyhisselatü vesselam'ın bıraktığı şekle pisleme gibi bir cürüm de var bunun içerisinde bu kastlı yapılan bir şirktir yani Allah'ın rızasının hedeflendiği bir amelde İnsanların memnuniyetini bilinçli olarak gözetmektir bu. Ama rüya dediğimiz şey böyle bir kasıt olmaksızın yani onların e, muradını amaçlamaksızın kalbine gelen bir düşünce sebebiyle onun kalbinde yerleşmesidir. Yani gayri ihtiyari bir şekilde yerleşir rüya. O rüyada o ameli iptal eder. <gülüyor> Fakat sen bunu kasıtlı olarak yapmışsan mesela namaz kılacağın yok. Nafile namaz işte bazılarının söylediği gibi cuma namazına camiye gidin diyorlar e onlar 4 rekat ilk sünnet kılıyor ya sen de işte 2 rekat tayyi 2 rekat da ezanla Kamet arasında namaz kıl. normalde kılmıyor böyle bir namazı ama sırf o insanlar işte namaz kılmıyor demesinler diye sünnetleri kılmıyor demesinler diye 2 rekat bunu kılıyor Normalde böyle bir kılacağı bir şey yok. Böyle bir namaz, yani Allah'ın rızasını gözetmesi yok. Ama insanlar kendisinden memnun olsun, bana şöyle böyle demesinler diye, insanları memnun etmek için Allah'a hals kılmas gereken bir ibadeti yapıyor. Bu bilinçli bir şirktir. Allah korusun. Bu sebeple mesela Selef'in bazı sözleri var, bu gibi şeylere karşı uyarmak için söylemişler. Mesela Huday bin İyaz, Rahimullah'ın dediği gibi, işte... Şayet e, sen namaz kılarken, meşru bir namazı kılarken şeytan gelir de sana vesvese verirse, riya yapıyorsun diye, inadına o namazı uzat diyor. Bak bu da şeytanla bir e, riyaya düşmemek için e, bir mücadeledir. Yani bunların dengesini korumak için söylüyor Selef. Mesela senin normalde palas pandras hiç tadilerken falan... E, riad etmediğim bir namazı insanların yanına süsleme riyadır. Yani bu kıldığın bir namaz. Mesela sünnetleri sen kılıyorsun. Normalde kılıyorsun. Fakat veya farzı normal bir şekilde kılıyorsun. Fakat insanlar beğensin diye insanlara namazını güzel göstermek için işte secdeni uzatıyorsun, kıyamını uzatıyorsun, rükûnunu uzatıyorsun. İnsanlardan bir beğenilme duygusu giriyor. Bu riyadır. Allah için başladığın, Allah için yaptığın bir amele riyanın bulaşmasıdır bu. O ameli iptal eder. İmanı değil, ameli iptal eder. Ama az önce örneğini verdiğimiz şey, kılmadığın bir namazı sırf, yani Allah rızası için değil, insanlar senden memnun olsun diye yapıyoruz. Veya herhangi bir ameli, yapman gereken bir ameli, İnsanlar memnun olsun diye terk ediyorsun bunun gibi e, tehlikeli şeyler. Yani işin içerisinde bilinç, kasıt e, net bir şekilde girdiği zaman e, küçük şirk bazen büyük şirke dönüşebilir. Bu sebeple e, büyük şirke dönüştüğü zaman sadece amelin iptalıyla kalmaz, imanında iptaline götürür Allah muhafaza. Evet. Enes bin Maalik gelen diğer rivayette Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah hiçbir mümine işlediği hayrı mükafatsız bırakmaz, karşılıksız bırakmaz. O hayır sebebiyle hem dünyada dilediği verilir, hem de ahirette mükafatlandırılır. Kafire gelince dünyada Allah için yaptığı hayırlar karşılığında ona rızık verilir. Yani kafir dünyada Allah için bir şeyler yaparsa, yani demek ki kafir de Allah için bir şeyler yapabiliyor. Yani itikad sebebiyle kafir olmuş. Mesela Hristiyan, Yahudi gibi. Yani bazılarının iddiasının aksine kafir işte sadece Allah'ı inkar eden. Böyle değil demek ki. Kafir de Allah için bir şeyler demek ki yapabiliyor. Demek ki kafir olan bir kimse Allah için bir şeyler yaptığı zaman dünyada ona rızık verilir. Ahirete vardığında ise onun kendisiyle mükafatlandırılacağı bir hayrı yoktur. Dünyada karşılığını alır. İşte mümin karşılığını demek ki hem dünyada hem ahirette alıyor. Kafir ise sadece dünyada bunun karşılığını alıyor. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Ömer bin el-Hattab dedi ki, dedim ki yalan Resulü Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmedikleri halde, Faris ve Rum'a, yani Perslere, İranlılara ve Rumlara genişlik verdiği gibi, ümmetine de genişlik vermesi için Allah'a dua et. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğrulup oturdu, sonra şöyle buyurdu. Şüphen mi var ey İbnül Hattab? Onlar iyiliklerinin karşılığı dünya hayatına peşin olarak verilmiş bir topluluktur. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani kafirlerin, İslam'ı reddetmiş, İslam'ın dışındaki kafirlerin dünyada kendilerine genişlik vermiş olması Allah Azze ve Celle'nin onlara karşılıklarını dünyada vermiş olması sebebiyledir. Ahirette onlara bir karşılık yoktur. Mümin ise böyle değil. Evet, bütün bunlar işte e, kafirin ameline Allah Azze ve Celle'nin verdiği misalin örnekleri. Yani nasıl fırtınalı bir havada e, külü, o rüzgar savurur. O küllerden de bir şey kalmaz. Yani görünüşte bir kül vardı ama fırtına geldi, onu tamamen darmaduman etti. Hiçbir şey kalmadı. Toz zerrelerine çevirir diyor başka bir ayette. Bunun gibi e, dünyada yaptığı amelleri dahi olsa kafirin e, ahirette alacağı bir şey yoktur. O fırtınayla gelip gitti. Yani dünyanın e, sona ermesiyle e, kafirin hiçbir karşı kalmadı ahirette. 19. ayet Allah gökleri ve yeri hak ile yarat Allah'ın gökleri ve yeri hak ile yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi oradan kaldırıp yepyeni bir halk getirir. Yani insanları yok eder, dilerse onun yerine yeni bir nesil getirir. 20. Bu Allah'a güç değildir. 21. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve zayıflar o büyüklük taslayanlara diyecekler ki Biz sizin tabilerinizdik. Yani size uyan kimselerdik. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şey bizden savabilir misiniz? Onlar da diyecekler ki Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi doğru yola iletirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yoktur. Burada Ahzap 67'de olduğu gibi batıl hususunda tekebbür edenlere uyanlar, bu zayıf kimseler, demek ki mazur değil. Büyüklük taslayanlar, yani küfrün önderleri batıl bir yol çığır açmışlar. Zayıf kimseleri de kendi çığırlarına uymaya zorlamışlar. Bunlar da onlara tabi olmuşlar. Bu onlara mazeret değil. Çünkü bu zayıf kimseler diyor ki, biz size uymuştuk. Hadi Allah'ın azabından bir şeyi bizden savabilir misiniz? Yani Allah'ın azabına bunlar da muhatap. Demek ki batıla tabi olan kimse zayıflığı sebebiyle tabi olmuşsa bu ona mazeret değil. İbn-i dedi ki, Ebdu'afa kelimesiyle tabi olanlar kastedilmiştir. İstekberu kelimesiyle de idareciler kastedilmektedir. Yani batılda önderlik eden kimseler. Dua'fa onlara tabi olanlar. i̇bn Zeyd dedi ki, Cehennemlikler birbirlerine gelin biz de ağlayalım ve Allah'a yalvaralım. Çünkü cennetlikler cennete ağlamalar ve Allah'a yalvarmalarıyla kavuşmuşlardır derler ve ağlarlar. Bunun onlara hiçbir fayda vermediğini görünce, Gelin sabredelim çünkü cennetlikler cennete ancak sabırla ulaşmışlardır derler ve görülmemiş bir şekilde sabrederler. Ama bu sabırların onlara bir faydası olmaz. Bunun üzerine şimdi sızlansak da sabretsek de birdir çünkü bizim için sığınacak bir yer yoktur derler. İbn-i Abbas radiyalarında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Allah namada yani Arafat'ta Adem'in sırtından Misa kaldı ve onun sulbünden zürriyetini çıkararak önünde yaydı. Sonra onları karşısına alarak konuştu ve şöyle buyurdu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet şahit olduk dediler. Bu kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu. Veya atalarımız önceden Allah'a şık koşmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil olduk. Şimdi o batılı işleyenler yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindi. Araf suresi 172-173. ayetlerini okudu yani. Bunu Ahmet bin Anbel sahip iznatta rivayet etmiştir. Araf suresinde e, bunun tefsiri de geçmişti zaten. Yani misak almıştır insanlardan. Bu sebeple Sıra, bir bir <gülüyor> <gülüyor> batıla tabi olmak kutsuzunda kimse için demek ki mazeret söz konusu değil. Herkes e, delille hareket etmek zorunda. Taklit caiz değildir. Ataları taklit Önderleri, idarecileri, yöneticileri, kuvvetli kimseleri taklit edip onlara tabi olmak mazeret değildir. İnsanların fıtratında delille hareket etmek vardır. İnsan bu fıtratı delille hareket etmeyi örseleyerek bozar. İşte tıpkı zamanımızda işte sen iştahat edemezsin, o halde taklitçi olmalısın dedikleri gibi ittiba, delille ittiba yolunu tıkamaları gibi. Yani bir kimse şayet taklit etmiyorsa o müştehid olmalıdır diye bir zorunluluk koşmaları. Bu batıl bir çıkıştır. Bu, bunun batılılığını insan fıtratıyla anlar. Buna delil bile gerekmez. Yani böyle bir anlayışın batıl olduğunu anlatmak için Kur'an ve sünnetten ayetler, hadisler getirmeye hiç gerek yok. Fıtrat deliyle insan bunu anlar. En bir misal vermek gerekirse şayet biz Türkiye'de değil de, bir İslam Müslümanların yaşadığı bir ülkede, Müslüman anne babadan değil de, Hristiyan'da olsaydık bu yol bizi kurtarır mıydı? Yani biz Hristiyan rahiplerine tabi olacaktık. Yahudi bir toprakta yetişseydik Yahudilerin alimlerine tabi olacaktık. Bu onları kurtarır mıydı? Yani fıtratla insan bu bir yolun batıl olduğunu anlar. Dolayısıyla birilerinin Yahudi topraklarında doğmuş olması, İsrail'de doğmuş olması, birilerinin Avrupa'da doğmuş olması, diğer bazılarının Arap ülkelerinde doğmuş olması e, adaletsizlik değil. Allah Azze ve Celle'nin haşa adaletsizliği değil. Herkese eşit miktarda e, fıtrat üzere yaratıyor Allah Azze ve Celle. Her doğan fıtrat üzerine doğar diyor. Demek ki insan bu fıtratı nasıl görseliyor? E, menfaatine uymadığı için delile tabi olmuyor da taklit yokun tutuyor. Yani bu bevdenin halkı şayet doğru yoldalarsa dünyada da ahirette de kurtulduk. Yok. Ahirette bunlar hüsrana vuracak bir topluluksa en azından dünyada işlerimiz rahat olur. Kimseyle didişmezsin, kimseyle ters düşmezsin. Bakın bu mürtap mürtabın imanı diye tarif edilir akide kitaplarında. Yani şüphe içerisinde olan kimsenin, rayp halinde olan kimsenin imanı bu da kabul edilen bir iman değildir. E, bu ancak işte münafıkların tarzıdır. Yani dünyada belki Müslüman gibi muamele görür. E, ahirette ise gerçek varaca yere varar. Dünyada Müslüman kabul edilir bunlar. Çoğu insan böyledir. İşte bu, bu toplulukta yaşıyoruz. E, bunlar doğru bir yoldaysa. Mesela Hanefi'dik. Bu doğru bir yolsa dünyada da kurtulduk, ahirette de kurtulduk. Yok doğru bir yol değilse en azından dünyada kurtulduk. Kimseyle problemin olmaz Hanefi gibi yaşarsan. Türkiye'dekilerle. Bir Bir problemin olmaz. Ama delille hareket eden kimse sorgulayıcı bir fıtrattadır. Bu fıtratı bozmadıysa insan, menfaati için onu örselemediyse, kardeşim burada bir yanlışlık vardır. Yani Allah hidayet olarak kitabını göndermiş, peygamberini göndermiş. Bunlar ortadayken nasıl olur da peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna yüzde yüz ters olan şu itikat veya şu ameli yapabilirim? E bunu yaptığın zaman toplumuna ters düşeceksin ama. İşte bu ahirete iman ile dünya hayatına razı olmanın imtihan süreci. Abdullah bin Amr radiyalanmadan Nebi Aleyhisselatü şöyle buyururken işittim diyor. Muhakkak ki Allah ilmi size verdikten sonra çekip almak suretiyle almaz, kaldırmaz. Lakin onlardan alimlerin canlarını ilimleriyle beraber almak suretiyle alır. Geriye cahil insanlar kalır. Onlara fetva sorarlar. Onlar da kendi görüşleriyle, reyleriyle fetva vererek sapar ve saptırırlar. Burada rey kelimesi, e, hadisin bazı tariklerinde reyleriyle diye geçiyor. Bu Bukhar ve Müslüm hadisidir. Bukhar'ı iki yerde, müslim birkaç yerde, üç yerde e, zikrediyor bu rivati. Lafızların birisinde feftu fe bir re, diye, reyleriyle fetva verirler diye geçiyor. Burada e, kitabı aldığım lafızda ilimsiz olarak e, fetva verirler diye geçiyor. İkisi de aynı şeydir. Yani bir hadisi diğer bir lafız açıklıyor. Demek ki re'yle fetva vermek ilimsiz fetva vermenin ta kendisi. Re kelimesi rüyayı kapsar, şahsi görüşü kapsar, kıyası kapsar, siyaseti kapsar, yorumları, kelamı keşifleri, ilhamı bunların hepsini kapsar yani vahyin dışında kalan her bir şey demek ki ilim ehli Allah Azze ve Celle'nin ilimleriyle beraber canlarını aldıklar, aldığı alimler vahyin ehli olanlar zikir ehli olanlardır eğer bilmiyorsanız zikir eline sorun ayetinde bahsedilen kimseler de işte bunlardır yani vahyin ehli olanlardır zikir indirilmiştir Levh-i Mahfuz'dan indirilmedir. Zikir, Levh-i Mahfuz'un ismidir. Kur'an-ı Kerim zikirdendir. Hadis-i Şerifler de bu sebeple zikirdendir. Yani Levh-i Mahfuz'dandır bunların hepsi. Zikir, Kur'an ve sünneti komple kapsayan geniş bir tabir. Zikir ehli de işte Kur'an'ın ilmine, sünnetin ilmine yani vahyin ilimlerine hakim olan alimlerdir. Bu alimler gider, çünkü bu alimlerin özelliği meseleleri reyleriyle, yorumlarıyla değil de e, zikir hakkındaki bilgileri sebebiyle bunun sahih olanını, olmayanını, işte muhkem olanını, müteşabih olanını, mutlak olanını, mukayyet olan birliklerinden, duruma uygun olan, kişiye uygun olan, zamana, zemine uygun olan neyse naslardan buna göre e, ilgili fetvayı veren kimselerdir. Ama rey ehli yorum ehli kimselerdir rüyayla keşifle, ilhamla, kıyasla artık adı ne olursa olsun vahiy dışındaki bir şeyle insanlara fetva verirler. Zaman değişmiş. Nebi Aleyhissalatu Vesselam zamanında, sahabe, tabiîn ve tebeût Tabiin zamanlarında ilim denilen şeyle Halef dediğimiz, sonrakilerin zamanındaki, müteahhirinin zamandaki ilim tabiri birbirinden tamamen farklı şeyler haline gelmiştir. Sahabe zamanda ilim sadece Kur'an ve sünnetle konuşmak idi. Yani bir meselede hadis biliyorsa, ayet biliyorsa uygun bir şekilde o fetvayı o hadisle, o rivayetle, seleften gelen nakille vermekti. Sahabe selefin devrinde ilim buydu. Sonrakilerin katında ise buna cahillik demeye başladılar. Yani sadece vahyin sınırında durursan bu cahillik. İlimle mesela düşünün. Ee, muhasırlarımızdan gördüğüm itirazlardan birisi bana telefonda soruyor birisi. diyor ki eşimle diyor siz diyor hadisle amel etmeyi tavsiye ediyorsunuz diye Birisi diyor işte hadisi okusa dese ki metbahların yüzüne toprak saçınız. Alsa toprağa saçsa olur mu şimdi diyor. Dedim ki sen bu hadisi nereden okudun? Yani asli kaynağından okudun mu? Nerede okudun sen bu hadisi? Hadis Müslim'de. Ve nasıl geliyor hadis? Miktat bin Esved radıyallahu Kendisini yüzüne karşı öven birisini görünce alıyor toprağı. Adamın suratına serpiyor ve diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam meddahları gördüğünüzde onların yüzüne toprak saçınız buyurdu. Bu böyle rivayet ediyor. Yani kıssasıyla beraber rivayet ediyor. Ama sen yorumunla işte burada kastedilen o değil. Çünkü yorumcular ne diyor? İşte bu hadiste kastedilen onu mahrum edin. Meddah işte yağcılık yapar. Yüze karşı eğer senden koparmak istediği bir menfaat vardır bunun için yapar O ulaşmak istediği menfaatten mahrum etmek suretiyle onlara işte toprak saçmış olursunuz Böyle bir yorum yapıyor şimdi Hadis öyle değil Hadisin zahirindekini sahabe uygulamış İlim oydu bak sahabenin devrinde Direktmen toprak saçıyor adamın suratına Ve hadis böyle rivayet edilerek geliyor Şimdikiler ise buna cahillik diyor veya İbn Ömer radıyallanmaya işte kurbanın hükmünü sordukları zaman Allah Resulü kesti müminlerde kestiler diyor. Ya ama farz mı sünnet mi? Allah Resulü kesti müminlerde kestiler diyor. Ben diyor onu sormuyorum diyor. Hüküm olarak farz mı sünnet mi? Bir adam diyor sen anlamıyor musun diyor. Allah Resulü kesti müminlerde kestiler. Bu hadisi aktardığım birisi hatiplerden birisi. Yani ilmi hale eleştiriyordu. İlimsiz, son derece cehalet dolu falan filan diyen birisiydi bu. Ebu Zerka Dedim ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Bak hadisi böyle sahabe böyle diyor Onun kastı şu işte e, Sen namazı tarif ediyorsun Hadisini akıl ediyorsun da işte farzları Rükünleri işte e, Şartları hangisi şart hangisi rükün Falan filan e, veya hangisi farz Hangisi müstahap hangisi menduk e, Bu ayrıntılar yok bu ilimsizlik Demeye getiriyor ben dedim ki bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisini Sahabe böyle aktarıyor Kurbana hüküm veriyor mu? Allah Resulünden bir hüküm yoksa o hükmü vermekten kaçınıyor. Neden? İlim bu çünkü. Allah Azze ve Celle Fatır Suresi 28. ayetinde Allah'tan ancak alim kulları korkar diyor. Allah korkusu ne? Yani ilim olan Allah korkusu demek ki Allah'a ve Resulüne iftira etmekten korkmaktır. Atabin Ebi Rabah bu Medine'nin Mekke'nin o dönemin Büyük fakirlerinden birisi yani fetva sorulan merkez alimlerinden birisi. Tabi'in döneminin büyük müftülerinden birisi. Kendisine fetva soruyorlar. Bu konuda diyor bir nas, rivayet bilmiyorum diyor. Peki senin görüşün nedir diyorlar. Benim görüşümün din edililmesinden Allah'a sığınırım diyor. İşte Allah korkusu bu. İlim buydu. Onların fıkıh dedikleri de buydu. Mesela birisine Şabi Aynullah'a diyorlar ki, Ey fakih! diye sesleniyorlar. Dönüyor hemen tepkiyle, fakih kime derler biliyor musun? Fakih Allah'tan korkan kimsedir diyor. Sen hiç fakih gördün mü diyor. Yani onların nezdinde, selefin nezdinde ilim, vahyin zahirinin, nasların zahirinin mantukunun sınırlarında durmak idi. Sonrakiler ise bunu cehalet olarak nitelediler. Hem akide konularında hem ahkam konularında. Ve dediler ki selefin yolu daha selametliydi. Ona da hani toz kondurmuyorlar güya akıllarınca. Onlar tamam teslim olma yoluydu, selametliydi. Vahyin zahiri neyse akide de ahkamda teslim oluyorlardı. Ama bizim yolumuz daha ilmi daha hikmetlidir dediler. Böyle de bir iftira attılar. Yani kendi yaptıkları yorumlar ilmin gereği, hikmetin gereği. Şimdikiler bu sebeple hikmetin yorumu... Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçiyor hikmet. Nasıl açıklıyor beyefendiler? Sünnet inkarcıları özellikle. Hikmet, işte anlama kabiliyetidir, yorum yapma kabiliyetidir diyorlar. İyi ama bu indirilmiş bir hikmet. Kitabı ve hikmeti indirdi Allah Azze ve Celle. Bu indirilmiş bir hikmet. O sünnet inkarcısının bunu böyle yorumlaması gayet normal. Öyle yorumlamak zorunda zaten sünnet inkar ediyor. Peki ya hikmeti sünnet diye yorumlayanlar nasıl oluyor da kıyasa, reyye, diğer fetvalara yol bulabiliyorlar? Bu açıdan açık açık sünneti inkar eden bir adamın tehlikesi sırıtmaktadır. E, dinini biraz bilen bir insan buna karşı sakınır, temkinli olur. Çünkü adam Allah Resulü'nün sünnetini takmıyor belli yani. İlan ediyor adam sünnet bağlamaz diyor akide de bağlamaz zırt diyor zırt diyor haberi vahit diyor falan filan türlü yorumlarla sünneti devre dışı bırakıyor peki ya hikmetin sünnet olduğunu itiraf eden şu fakirler mezhepçiler buna rağmen nasıl olur da reylerle kıyaslarla amel eder bu tuhaftır bu hileli bir e, sünnet düşmanlığıdır aslında tamam sünnet başımızın gözümüzün üstünde Allah Resulü sünnet İyi ama bu asla amel edilmeyen bir sünnet Fıtır. En basitinde bak. Fıtır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yiyecekten emretti diyor. Adam diyor ki parayla çıkarılabilir diyor. Neden? Ya diyor çünkü diyor. Gerekçesini söylüyor. Çünkü diyor mesela diyor öğrenciler bunlara hurma versen ne olur ki diyor. Onların işini görmez diyor. Bunlara para lazım diyor. Onların işini para görecek diyor. Ya para vereceksen yine versen. Ama fıtırı fıtırı olarak yiyecek olarak çıkaracaksın. Sonra Topu atıyor. Diyor ki işte Suud'da diyor, böyle yapıyorlar diyor. Pirinci diyor mesela satıyorlar diyor. pirinç olarak veriyor diyor. Sonra verdiği adam geri alıyor bu pirinci satıyor. E o ne yaparsa yapsın o senin şeyinde değil ki. Böyle saçma sapan yorumlarla fıtır sadakasının parayla verilebileceğine cevaz vermeye çalışıyor. Bu kim? Gıya kıyası reddeden. E, reylerle iştihadı kabul etmeyen, insanları kitaba ve sünnete davet eden bir adam. Bunların tehlikesi bu sebeple açık açık sünneti inkar edenden daha e, büyük. Neden daha büyük? Sünneti inkar eden dediğimiz gibi bellidir. Adamın yolu belli ama hikmet sünnettir, sünnet vahidir, bağlayıcıdır diyen bir adamın. Bu bağlayıcılığı yorumlarla devre dışı bırakıp da onun gerekleriyle ameli hayattan koparması kadar Tehlikeli bir şey yok. Çünkü bu adamlar sünnetleri hayatlarından çıkarıyor, iptal ediyorlar ve buna rağmen kendilerinin sünnet ehli olduklarını söylüyor, savunuyorlar. Bunlara denilir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında insanların paraya ihtiyacı yok muydu? Paraya ihtiyaç her zaman vardı. Yani nakdi, altın, gümüş. Yani para demek bu demek yani nakit. Altın, gümüş. Her zaman olan bir ihtiyaç. Ama fıtır böyle farz kalımda diyor. Zekat, fidye. Bunlarda bak bu, bu şart yok. Sen paraya ihtiyacı olan birini görüyorsan ya ona sadakanı ver, zekatını ver. O ayrı mesele. Ama şu fıtrı iptal etmene nasıl e, yol verilebilir ki? Mesela Zekeriya Beyaz bir yorum yapıyor. Biliyorsunuz hepiniz. İşte kurban Allah'a yakınlıktır gaye falan filan diye ne yaptılar? Kurbanı iptal ettiler. Yani kan akıtmaya gerek yok. Hatta hacca da gerek yok. Şu bu. Bunlar bu yorumlarla bunu iptal ediyorlar değil mi? Ve insanlar buna karşı çıkıyor. Neden karşı çıkıyor? Çünkü bu adam açık açık sünnet inkarcısı. Dinle alakası yok. Ama senin karşısında saçlı sakallı, zahiren sünnete ittiba eden, sünnetin müstelik vahiy olduğunu söyleyen bir adam, benzer bir şeyi söylüyor, Benzer yorumlarla sünnet devre dışı bırakıyor. İnsanlar bunlarla amel ediyor. Kimse tutup Zekeriya Beyaz fetva verdi diye horoz kesmedi kurbanda. Ama bu sakallı adamlar, selefi olduğunu söyleyen, tevhideli olduğunu söyleyen adamların fetvaları sebebiyle insanlar fıtrı parayla veriyor. Kadın erkek karşık beraber oturuyor. Haremlik selamlı iptal ediyorlar. Bir sürü şeyler yapıyorlar. Sünnet devre dışı bırakılıyor. Zekeriya Beyaz bu fetvalar aynılarını veriyor. Ama kimse Zekeriya Beyaz bu konuda takmıyor. Ama bu sakallı adamlar verince bu fetvayı herkes yapıyor bunu. İşte problem burada. Yani birisi sünneti açıkça inkar ediyor. Öbürü sünneti inkar etmiyormuş gibi yaparak senin hayatından çıkarıyor. Ve sen zannediyorsun ki ben sünnetin ehliyim, tevhidin ehliyim. Evet, bu tehlikeli bir varta. Onlara fetva sorarlar. Kimler bunlar? reyleriyle fetva verenler, ilimsiz fetva verenler, yani zikirsiz, vahiden bir delil olmaksızın yorumlarla fetva verirler. Bunlara fetva soran da sapıtıyor demek ki. Çünkü hadis ne diyor? Hem onlar, hem bu fetva verenler, hem de ona uyanlar saparlar diyor. Bunların sapık olduğunu biz söylemiyoruz. Bak Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam söylüyor. İşte siz herkese sapık diyorsunuz. Açın bakın kardeş, 1400 sene önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimin ne halde olduğunu zaten söylüyor. Kim ilimsiz fetva veriyorsa, delilsiz olarak birilerinin e, günahını yükleniyorsa, onlar saptırıcı. Bu malum. Fakat bunlara uyan da sapıyor. Bunlar da kurtulmuyor. Neden? Çünkü ilimsiz olduğu halde, delilsiz olduğu halde, reyle verilmiş bir fetva olduğu halde, Bunların reylerini alıyorlar. Hani bunlar vahiden delille delil getirse de sen öyle sapsan sana bir günah yok. O saptıranın vebalidir. Günah onun üzerinedir. Çünkü sen üzerine düşeni yapmışsın. Adama bakıyorsun. Zahiren İslam'ın şehiratına uyan birisi. Güvenilir bir intibası var. Zahirinde bir yalanla yanlışını bilmiyorsun. Ve verdiği fetvada delil üzere ama delillerde üç katçılık yapıyor senin fark etmediğin bir şekilde. Sana bu konuda hiçbir günah yok. Sen yeter ki delil talep et. Ama o delilde bir zayıflık varsa, bir yamukluk varsa, onu o ehli olduğu için o biliyorsa, bunu bile bile yapmışsa senin amelininden dolayı bir günah ortaya çıkarsa o günah da o fetvayı verene aittir. Orada senin bir sorumluluğun yok. Ama bakıyorsun adam ilimsiz fetva veriyor. Delil falan yok. Reyle fetva veriyor. Sırf hayırlı gördüğün için adamı uydunana saptın. Yani sen kurtaramazsın paçayı. Delili talep etmedin. Veya o da yok. Yani hayırlı bir görüntüsü de yok. Salah dediğimiz zahiri hali de yok adamın. Zahirinde de Fasık adam. Böylesine sorduğun için zaten ayrıca bir şeydesin. İsterse o adam delil söylesin. Söylediği delili dahi e, itibar edemezsin. Araştırmak zorundasın. Zahirinde fasık sağdan. Onu daha hemen inkar etme. Size bir fazil haber getirdiği zaman araştırın diyor Allah Azze ve Celle. Yani Zekeriya Beyaz falan dedik yani. Bu sıfatta bir adam sana fetva verdi ve delilini söyledi. Hemen karşı çıkma bir bak bakalım adam doğru mu söylüyor. Mesela abdestsiz Kur'an'a dokunabilirsin diyor. Hemen karşı çıkma bir bak bakalım delillere. Bazen münafık doğru söyler. Hadiste bildirildiği gibi. Bazen de salih olan bir kimsenin dili üzerinden şeytan konuşur. Hadiste bildirildiği gibi. O halde sen kendini sağlama alacaksın. Senin sağlama alma yolun bir. Sorduğun kişinin zahiren diyanetine bakacaksın. Salih birisi mi yoksa fasık birisi mi? Burada sağlama aldın. İkincisi buna güvenip de delil sormamazlık etme. Hangi delili söyledi? Hangi delile binaen bir fetva verdi? O delile tabi ol. Bunu yaptığın zaman sen selamettesin sapmaktan. Eminsindir. Yani Allah senin sorunu tutmaz. Ama bu iki şarttan birisi söz konusu değilse e, fetvayı verende, kendisine fetva verilen de Allah korusun sapar. Hadis e, bunu net bir şekilde bildiriyor. Allah izin verirse İbrahim Suresi 22. ayet ve devamı bir sonraki derste işleyeceğimiz konular. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşedenle ilahe illan tevatekele şerikelek ve estağfurke ve